bundan şerh edeceğimiz kısım şurası. Diyor ki: "Fe erkanul islami hamsetun." İslam'ın rükünleri 5'tir. "Şehadetu en la ilahe illallah ve en Muhammedun Resulullah." Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun Rasulü olduğuna şahit etmek. "Ve ikamus salah" namazı kılmak ve "eitauz zekat" zekatı vermek ve "savmu ramazan" ve Ramazan orucunu tutmak ve "haccu beytillahi'l haram." Allah Sübhan ve Teala'nın beytini Hac etmek. Fe şehadeti. Şehadetin delili. Şimdi bunları tek tek delillendiriyor. Meellif Rahimullah. Fe, şehadetu, e, fe delilu şehadeti. Şehadetin delili. Allah subhanehu ve teala'nın şu kavlidir. Allahu ennehu la ilahe illahu. Allah kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etmiştir. Vel melaiketü. Melekler de şehadet etmiştir. Ve ulul ilmi. Ve ilim ehli de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 İhlas olmakla Allah'a ibadet etmekle ve dini ona halis kılmakla bak ihlas. Halis kılmakla emrolundular. Bu neyin delili? Bu Allah Subhanahu ve Teala'ya ibadette ihlaslı olmanın delili. O zaman bu şart. Birinci delil bu. Bir de Resule mütabaat dedik. Bunun bunun delili ne? Men ahdasa fi emrina haza Kim bizim bu işimizde olmayan bir şeyi ehdas ederse, Ayşe radıyallahu anha hadisi, o ne olur? Redd Bir insan dese ki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 Yani külli bir genel değer olarak yani. Biri nedir? Teskiyedir. Önemine binaen yani. Tamam. Şimdi burada kaimen imen bilkist. Buraya dikkat edelim inşallah. Burada önemli bir nokta var. Evet. Şöyle yapalım. Bilkist. Sonra ne diyor? Söyle ilahe illahu azizul hakim. Şimdi diyor ki Allah melekleri ve eli Mehli şehadet etmiştir. Neye? Adaleti ayakta tutarak kaimen bir kıst. Adaleti ayakta tutarak o azizdir diyor ayetin sonunda hakimdir. Şimdi burası aklınızda kalsın.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 Kattığı güçle o kötülüğü yapıyor belki. Ama e, belki o insanlar olmasa yapamayacaktır. O yüzden izzet bazen insanı ne yapar? İzzet bazen insanı kötülüğe itebilir. Ama Allah subhanehu teala'nın izzeti böyle değil. Allah subhanehu teala'nın izzeti hikmetlidir. O yüzden Allah subhanehu ve teala'nın hiçbir zaman izzeti kötü bir şey yapmaya itmez Allah subhanehu teala'yı. Zaten ayrı bir güç değildir ki Allah'ın kendisidir zaten sıfatıdır.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 Fi <gülüyor> mevdu ehlugatta budur. Bir şeyi yerli yerine koymak. Yani sen e, ben tutup mesela size yazıda yani e, tahtada bir yazı gösterdiğim zaman buraya yazsam bu hikmettir lugatta. Şuraya yazsam bu hikmetsizliktir. Tamam yani yerli yerinde yapmak. Her şeyi yerli yerinde. Şimdi Allah Sübhanehu ve Teala ben hakimim dediğinde şurada şurada şurada veya şu şu fiillerimde veya zatımda hakimim falan diyor mu yoksa kullanıyor Umum. O zaman Allah subhanehu ve teala zatında, fiillerinde bütün yaptığı her şeyde ne? Hikmetli. Tamam. Şimdi burayı anladıktan sonra kulların diyoruz ki hikmetinin yanında aziz, şey e, izzetinin yanında hikmet her zaman olmadığı için o izzet onu ne yapabilir? Bu izzetli insan mutlaki de olabilir. Ama hikmet her zaman bulunmadığı için mutlaka itme ihtimali Mevcut yani. Her zaman mevcut. Ancak Allah subhanehu ve teala böyle değil. Onun izzeti zulme, kötülüğe taşıması diye bir şey zaten söz konusu evveden olamaz. Tamam mı? Evet. Çünkü onun izzeti hikmetlidir, yerli yerindedir. Çünkü hikmet var öşşeyi fi mevdu Bir şey yerli yerine koymak. Mesela sahabeler zulümü duydu. Zulüm hikmetin tam zıttıdır. Zulüm vadu şey fi gayri mevdu Bir şeyi olmaması gereken yere koymak.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 Eğer hakikaten kişi Allah hakkıyla tanısa bu şüphelerin hiçbirine kapılmaz. Sadece vesvese bağımından şüphe gelir. O da herkese arz olabilir. Onu da anlık zaten ne yapar def eder. Rasikune fil ilim diyor rasikun. Rusluk nedir lügatta? Sabit olmaktır. İlimde rasik olanlar. Yani hiçbir şüphe onları sallamaz. Elimde de rasik olmak için ilim okumak gerekir. Tamam mı? Şimdi...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 Her de Allah subhanehu ve teala'nın isimlerini ve sıfatlarını iptal ederdir. Neden? Şimdi muaddile yani Allah'ın isimlerini ve sıfatlarını iptal eden neden ettaki? De, de. Çünkü dedi ki ben de, ben de. el budur. Ben de, ben de. E Allah azze ve celle'nin eli böyle olmayacağına göre iptal ediyoruz. Bak önce Allah'ın elini, el lafzını kendi eline benzetti, teşbihe gitti. Sonra tatile gitti. Ben de, ben de. Heh, peki müşebbihe bir insan düşünün. O nasıl tatil etti? Dedi ki,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 Şimdi burada sadece bu hasıl ifade eder Arap dilinde işte hukmu şeyin ala şey, in ve nefi hu ammasi tarifleri vardır inlemenin yani bir hükmü bir şey sabit kılıp başkasından o hükmü kaldırmak yani korkmayı alimlere sabit kılıp başkalarından kaldırmıştır bu onu ifade eder dilde tamam bu biraz belagat ilmi ile alakalı Arap dilinden daha çok yani safnâhiden daha çok burayı anladık şimdi.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 Ama biz ne yapıyoruz? Allah subhanahu wa ta'lının hakim ismine inanıyoruz. O adam zengin, onda huzur yok. Ben fakirim, bende huzur var. Anlatabiliyor mu? Böyledir yani. Bu işler böyle. Onun evi kirada, benim evim var. Ama o kiradaki evinde huzurlu. Ben evime, ev, ev, yani Evim kirada değil ama huzursuzum evde. Ne yapayım ben o evi? O ev ev değildir aslında. Değil mi? O yüzden... Ee,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 Burayı anladık. Şimdi e, müellifin yeni sözü. Şimdi dedi ki şahadeti zikretti. Delini söyledi. Allah ve melekleri ilmiyle şahit etmiştir vesaire anlattı. Şimdi diyor ki manaha işte bu şahadetin manası şudur. La mebude bi hakkin illa Kaç dakika oldu bu arada? 32. 32. Yetiştiririz inşallah. <gülüyor> evet. Şimdi burası çok önemli. <gülüyor> Şimdi diyor ki, ma'naha burada ha e, müneszimirdir, şahadete gider. Yani şahadetin manası, la mabûde bi hakkın illallah. Şimdi bu şahadet, eşittir la ilahe illallah, la ilah şöyle, illa Allah. Tamam? La ilah illallah kelimesi. Şimdi bu la nefi olumsuzluk, nefi.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 ibadet ettiğimiz Allah subhanahu teala. ibadet edilendir Allah subhanahu teala. Manası budur. Bunu yakalamamız lazım. Tamam. Burayı anladık. La ilahe illallah. Şimdi bunu aslında konumuzla e, direkt bir bağlantısı yok. Ama anlama babından bunu yazmamız lazımdı. Şimdi müellifin sözüne geçeceğiz. Bakalım müellif ne diyor? Şimdi müellif rahim Allah e, ma'naha la da ma bi hakkın illallah şahadetin manası hakkıyla ibadet eden Allah'tan gayri hakkıyla ibadet edilen yoktur. Diyor ki la ilahe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 Beni biliyorsanız ki, biliyorsunuz. Emeklemişler, siz de biliyorsunuz. O zaman ibadette bilemiyorsanız, bu sizin ahmaklığınızdır, cahilliğinizdir, tenakuzunuzdur. Tamam? Buraya yakalayalım o yüzden. Emeklemişlerin rubiyette problem var mıydı? Vardı. Bak, burası çok büyük hata yapıyorum. Emeklemişlerin eğer rubiyette problemi yok dersen bu müşkilat. Yani bir gün Kur'an'dan adam 30 tane, 100 tane ayet getirir, rubiyet hatalı olduğunu lafında kalırsın. Dersin ki rubiyette.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 E, çağırdıkları ilahları onlara ne yapmadı bir fayda vermedi. Şimdi bu ayetle la ilahe illallah arasında nasıl cem edeceğiz? Demin örnek verdiğimiz gibi diyeceğiz ki batıl ilah onlar Bizimkisine hak. Şimdi delil. Allah subhanahu ve taala ne diyor? Zalike bi enne'llaha huvel hak ve enma yed'un min dunilla min dunihi huvel batil. Diyor ki Allah subhanahu ve taala hak olan odur. Ondan başka dua ettikleri nedir? Batıldır. Batılın zıttı hak, al sana hak işte burada. Tamam? O yüzden Allah'tan başka ilah var çok ama ilah o zaman la ilaha illallah manası hak ilah yok. Allah'tan başka, tamam? Ee, o 10 dakika mı kaldı? Hemen hazırlanalım. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın e, şimdi müellif rahimullah şöyle de diyor ve tefsiru hellezi yuvaddiha kavluhu taala.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 Şimdi, ve iz kâle İbrahimu li ebihi ve kavmihi. Hani İbrahim babasına ve kavmine demişti ki. Ne yaptın abi? Bir sorun mu var? Yok değil mi? Kavmihi. İnneni bera'un mimma ta'budun. Ben sizin tatlıklarınızdan ne, neyim? Vereyim. Bakın. Bera'un mimma ta'budun. Berâun, berâun. Tamam. Mimma ta'budun. İlla lezi fatarani. Ancak beni yaratan hariç. Tamam. Berâun mimma tabudun illa allazi zefatarani tamam. tamam fatarani İbrahim kavmine demişti ki ben sizden beraat Şimdi önce beraun beraetten geliyor. Beraat e, uzak olmak demek. Bu sıfatı müşebbehedir. Mubahala ifade eder. O yüzden mealde şöyle çevirmek hoştur. Pek uzağım sizden. Bunu çevirmek güzeldir. Tamam. Ee, böyle çevirmek hoş Çoğu çevirmiyor ama maalesef e, buna vurgu yapmak gerekir aslında. Beraun sıfatı müşebbedir. beri Beriundan daha mübalağı ifade eder. Ee, yani uzak oğlu uzağın tabir sahize. Tamam. Neyden ahi? Mimmet tabudun Bak şimdi. Ben sizin uzağım. La ilahe illallah'ın ispat kısmımı mı nefi kısmı bu? Nefi kısmı. La ilahe ne, nerede? İlahe.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 İnsanlar anlamıştır. Nahivciler, dil, bilgi, dil bilimciler bunu koymuştur. Yoksa Kur'an ve sünnette Resul dese ki şu kelime, bu kelime, Allah dese ki kelime, bak ayette dediği gibi, hemen ne anlayacaksınız? Cümle anlayacaksınız. Çünkü Kur'an sünnet dilinde ve selefin mutekaddiminin ilk döneminin dilinde kelime nedir? Cümle için kullanılır. Şeyhul İslam İbni Teymen'in dediği gibi. Eğer kelime duyduğunuz zaman cümle anlayacaksınız. Mesela Nebis Asallam ne diyor? Kelimetani Xafifetani, ala lisanı, thqiletani fil mizan. Subhanallahi Allah ve bhamdhihi, Subhan Azim. Diyor ki iki kelime vardır ki dile kolay, dile hafif, mizanı ise ağırdır. Nedir? Subhan Allah ve bhamdhihi, Subhan Allah Al Azim. Şimdi Subhan Allah ve bhamdhihi bir cümle. Subhan Allah Al Azim ne? İkinci cümle. Bir sürü kelimeler var. Ama Nabi Hasan bunlara ne yaptı? İki kelime dedi.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 Tamam. E, hemen bitirelim o zaman. Evet. E, şimdi Elif rahimullah şöyle diyor. E, devam ediyor. Ayetleri getiriyor. Kul, e, kul ya ehlel kitab. Ki, ey kitap ehli ta'alav ila kelimetin. Bir kelimeye gelin bak. Yine kelime geçti. Ne? Seva'in beynena ve beynekum. Bir buçuk dakika mı kaldı? Evet. Seva'un beynena ve beynekum.